Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. İkinci Libero döneminin ikinci programındayız. Bunu birkaç hafta hatırlatmakta fayda var. ...Libero 2000-2004 yılları arasında... E, ...Açık Radyo'da program yapan bir futbol programıydı. Program yapan bir futbol programıydı. Nasıl yani araya zaman girince böyle bir gevşeme başlamış. Libero artık kendinden e, mesul olduğu için... ...kendi kendine yapıyordum <gülüyor> programını zaten. E, ve... ...9 sene sonra tekrar döndük. E, futbola dair muhabbetleri... ...bir acık farklı kulvarlardan... ...yapmaya çalışacağız. E, radyolarını yeni açan... Ve e, Liberolarını yeni açanlar için geldi bu. Yoksa Libero'yu bilen biliyor diyelim. E, şey gibi hissettim. E, biz, libero bizi de yönetiyor sanki. Bizden bağımsızlaşmış bir kendi kendine program yapan bir program haline gelecek artık. Işte. <gülüyor> Baya bir surveillance bu. E, Orwell muhabbetine doğru koşuyoruz. Halbuki futbol konuşacağız. E, bu hafta konuğumuz var. İlk konuğumuz. E, ikinci Libero dönemin ilk konuğu. Murat Toktucu, öncelikle Murat hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Murat da ee, ilk libörü döneminde de... Evet, bizim e, bizim bir kulübemiz vardı hatırlarsın. Bir böyle arada yani şey konuklarımız vardı, bir de böyle arada... ...abi hadi bir daha bir muhabbet çevirin dediğimiz adamlar vardı. Murat onlardan biri. Murat yazar, e, aslında yani futbol meraklı olanlar... ...onu Taraftarın Senle kitabından tanırlar. O futbol Kütüphanemizin oldukça kıt olduğu zamanlarda... ...iletişim yayınlarından evet. çıkan... Ee, bir taraftar kültürü üzerine bir e, programdı. Şimdi biliyorsun Murat taraftarlık artık e, hiç olmadığı kadar geniş bir e, alanın e, muhabbet konusu oldu. Birçok insan Hı -hı. futbolla ilgili veya ilgisi insanı da artık merak ettiği e, yani sadece türbündeki performanslarıyla değil türbün dışındaki performanslarıyla takip ettiği bir e, fenomen haline geldi. E, bir, sen... bir, bir, bir seviye, bir level atlama gibi bir pozisyondan mı asılıyorsunuz? E, vallahi gezi itibariyle işte bunlar hep gezi deyip e, sanki öyle bir durum var. En azından e, yani level'ın ne olduğu yani şu anda bilemeyiz ama e, başka bir başka bir şey olduğu başka artık görülüyor. Yani ortalıkta e, o birlikteliğin e, başka şekillerde evrilebileceği eskiden tanımlandığı gibi Sırf lümpenlik üzerinden e, tanımlanmasının yetersizliği bir daha gözümüze çarptı bu süreçte tabii. Ki biz bunu zaten e, ilk yayın yani ilk birinci libero döneminde de oldukça e, fazla şekilde dile getirmeye çalışıyorduk. Taraftarlık sadece taraftarlık değildir diye. Hı hı. Evet Murat e, sen uzun yıllar sadece tabii bu konuda kalem oynatmadın. E, bizim için önemli olan hikayeden biri orada da yer aldın. Hı hı. Yani kaç senedir takip ediyorsun e, tribünden futbolu? Ya benim 15 yaşında başladı tribünle ilişkim, Galatasaray tribünüyle. 2003 yılına kadar Galatasaray işte olimpiyat stadına gidene kadar yani 30 yaşıma kadar takip ettim bir fiil Hani deplasman, yurt içi yurt dışı. Zaten İstanbul'daki bütün maçlara gidiyordum. Ama bu arada tabii gidip geldiğimiz yerlerde şurada burada bir takım insanlarla ilişki kurdum yine futbol ve taraftar dünyasından insanlarla. Sonra o 2001'deki kitapta zaten öyle çıkmıştı. Ama tabii e, 2003'te bil fiil şeyi bıraktım ama sonuçta maça gidip gelmeye devam ettim. O insanlarla görüşmeye, bu konuda <gülüyor> düşünmeye, okumaya devam ettim. yani sen neydi abi? Bil fiil bıraktım dediğin başkabet ee, boyutta mıydı o zaman? Ya şöyle bir şey oldu... E, ...iş hayatı artık yoğunlaşmıştı filan, artık o kadar Yok, çok. Yok yani daha önceden ki yani. taraftarlık sadece maça gidip gelme dışında bir şeyden bahsediyorsun o zaman bize. Ee, i̇şte ne bileyim, fanzin çıkarmak, ee, o Ultra'nın ilk kuruluş dönemi ee, orada da vardık işte. İlk Türbün dergiyi Mehmet Çenollarla çıkardığımız dönem. Seni Sen hatırlıyor mı? musun? Seni hatırlıyorum. 2001 yılında çıkardık biz türbin dergiyi ve o zaman için bir ilkti. Hani taraftar zaten şey de mottosı da oydu... yani futbola karşı türbin kültürü dergisi diye. ...biraz e, tabii o şimdiki dönem gibi değil... ...o zaman daha... E, ...internetin birkaç yıllık olduğu bir dönemden bahsediyoruz... ...2001 yılında... ...şimdi herkes kendini daha rahat ifade edebiliyor... ...sosyal medyada, internette falan... ...o zaman işte Anadolu taraftarları da... ...İstanbul taraftarları da... ...bu adamlar kim sürekli konuşuluyor... ...sürekli bir takım etiketler yapıştırılıyor... ...ve senin de dediğin gibi... ...Libero'nun ilk döneminde de siz de yaptınız bunu... ...hani hep bir yandan da şey çabası vardı yani tribündeki insanlar sadece lümpen maç günü kavga eden falan insanlar değil başka tür insanlar da var ve bu veya kavga edenin de kendince izah ettiği bir şey var. Bunları anlamaya çalışma çabasıydı tribünler için. Bir de maçı ayakta izlemenin de kıymeti olduğu. Evet. Yani biz o dönemde de e, tamamen yanında durduğumuz mevzu oydu. Maçı e, ayakta izleme hakkı vardır diye. Bir de hani mesela o zaman hani maçlar gündüz oynansın falan gibi bir takım taleplerle gelebiliyordun. Şimdi böyle çok fantastik kaldı böyle evet, evet. bir şey konuşulabilir bir şey bile değil. Ama aradan geçen zaman tabii şeyi değiştirdi. Taraftarlık yapısını, taraftarlık algısını vesaire. Yani bu son dediğin gibi herhalde konuşacağız ondan da. ...gezi süreci bayağı büyük bir, bir değişiklik evet, oldu. Evet aslında topu açabiliriz. Yani e, benim az önce söylediğim... ...yani İsmail'in de verdiği pasla... E, ...açtığım parantez oydu. Yani özellikle geziden sonra... E, ...iyice ay yuka çıkan... E, ...taraftarlık... ...futbol taraftarlığı sadece Türkiye'de değil... ...dünyada da ilgi uyandıran... Yani ...ben bir sürü yabancı gazetinin o konuda... ...haberini hatırlıyorum. Yani taraftarlar da gezide diye... Demek ki bu bir şey. Ee, ve özellikle İstanbul'da olduğu için hadise tabii. <gülüyor> Galatasaray e, yok önem yani şey performans sıralamasına göre koyarsak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları özellikle burada görünür oldu. Ama yani bunun dışında e, formasını kapanın geldiği bir eylem oldu. <gülüyor> yani Adana Demirspor'da gördük. Göztepe'li de e, Dersim Çarşı'yı da yani ile çarşı arasında gidip gelen. E, dolayısıyla insanlar oraya. Yani Gezi gibi e, aslında tanımlanması bence o kadar kolay olmayan bir kalkışmada e, siyasi yine, yine tanımlanması kolay olmayan bir şekilde oradalar zaten. Yani e, Gezi'nin de tanımlanması kolay değil ama taraftarın orada olmasının da tanımlamak bu noktada aynı e, paralel bir e, noktada duruyor. E, bir futbol taraftar topluluğunun bu... E, Süreci paylaşması da bizim için tanımlaması kolay bir süreç değildi. Yine Gezi gibi aynen. O zaman ben şöyle bir e, ekleme yapayım İsmail'e ve top sana atayım. Bence sanki o insanlar önce orada biri olarak vardı. Sonra da kendi varoluşlarına en rahat uyan elbiseyle çıktılar geldiler. Kimi e, pankartlarla, kimi bayraklarla, kimi formalarla. Ne diyorsun? E, ya başından beri aslında bizim bazı arkadaşlarla tartıştığımız bir şey vardı. Özellikle. Gezi'nin ilk iki üç gününde e, bir grup arkadaş işte insanların eline Türk bayrağı alıp çıkmasına karşı çıktığı vakit ben kendim dilim döndüğünce şey anlatmaya çalıştım. Yani bu insanlar bugüne kadar sokağa çıkmadı herhangi bir... Muhaleflik etmediler bugüne kadar böyle bir durumları yok ve o gün dışarı çıkmak istedi ve eline ilk geçireceği ilk aidiyeti yani evinde bayrak var adamın zaten yani evde ve hissediyor de. öyle çıkmayı ve öyle çıktı şey de aslında öyle yani bir şeyi düşünün e, herhangi bir örgütü yok yani örgütlü değil e, ne bileyim büyük ihtimalle sendikası yok bir şey yok, yok. hayatında e, muhalif diye kendini tanımlamamış, tanınmadıysa bile işte bunu sadece o seçim sandığına gidip iktidara oy vermeyerek göstermiş insanlar. Veya günlük hayat pratiklerini göstermiş. Övdü değiller Değiller, aslında. asıl şey o. Ama bu ben şeyi de gördüm. Hani işte Galatasaray, Beşiktaş, herhangi Fenerbahçe veya diğer takımlar formasıyla çıkıp adam kendini öyle ifade ediyor. Öyle çıktı. Ama tabii asıl gezi sürecindeki taraftarlık meselesini biz çarşı üstünden konuştuk haklı olarak. Yani hepimiz de oradaki performanslarını <gülüyor> gördük. takdire şayan bir performansı bence. Artistik hareketlerde ve normal hareketlerde bir puan <gülüyor> var. <gülüyor> Ama şey olarak da hani birey olarak dediğin gibi asıl insanlar orada birey olarak vardı. Hani bunun birkaç sebebi var. Hani insanların bireysel şeyini ayıralım bir, bir yanı Ama hani taraftar dediğin şey zaten... Asgari düzeyde de olsa taraftarlık üstünden dediğim gibi asgari düzeyde de olsa örgütlü bir yapı. Bir, her hafta sonu en kötü ihtimal iki hafta sonunda bir, bir araya gelen insanlar, polisle birebir karşı karşıya gelen insanlar... Bu, bu bir araya gelme hikayesinde biraz önce söylediğim bir şey vardı. E, dışarıda konuşurken e, işte 12 saatimizi haftada 12 saatimizi Mecidiyeköy'de geçiriyorduk. Hı -hı. Bu bir araya gelmeler bir şey gerçekten. Yani maç öncesi ve sonrası daha çok maç öncesi bir araya gelmeler var. E, e, birlikte vakit geçirme Kesinlikle var. zaten bu e, bahsettiğim asgari örgütlülüğün büyük kısmı bu. Yani o bir ba bir, bir bağlıyor insanları birbirine. Zaten mesela Galatasaray türbünün Yakın zamandaki en büyük dönüşüm sebebi de o. Yani eskiden daha coşkulu mesela gizli sürecine daha aktif katılabilecek bir yapı vardı. O yapı hani tribünün de çok fazla muhalif insan olduğundan falan değil ama Mecidiyeköy bir toplanma noktasıydı. Ali Sami Enstad'ın olduğu yer. Sadece maç günü değil insanlar hafta içi olan maçları seyretmeye Kadıköy'den Bakırköy'den kalıp Mecidiyeköy'e gelirdi. Bir toplanma yeriydi orası. Şimdi yeni stadyum yapılınca Metro ile gidiyorsun, geliyorsun etrafta e, 3-5 metro durağı yakına kadar bir beraber oturacağın, kalkacağın yer yok. O bir kopukluk oluşturdu. Sabah tabii. Bu, o, ucak beraber açıyorduk gibi bir söylüyorsun üstelik. E, yani. Tabii biz o, sabah işte akşam maçları olduğu zaman onda 11'de gidip e, sabah akşam maç çıkışı hatta maçtan sonra da maçın sonucuna göre devam eden o bütün gününü alan Sohbetler. bir şey vardı. Hani bizden önceki nesilde bunu gece buluşup. ...ertesi gün işte 14 15'te oynanan gündüz maçlarına gitmek için gece bulunurdu. Ama dediğim gibi bu bir askeri şey sağlıyor. Bir tanışıklık, hani tam örgütlülük adını koyamasak bile buna. Ve en önemli mesele orada hani bir eğlenme kafası var. Hani bu gezi süreciyle çok örtüştü çok. o. Hani gezide bu insanlar taraftarların bu yönünü ilk kez gördü birçok insan. Ama zaten hani türbün dediğin şeyin en temeli eğlenmedir. Hani başka bir şey yok. Hani takım aşkı şusu busu o bence biraz tali bir mesele. Ben hani bir sürü deplasmana gittim sayısını hiç hatırlamıyorum ama temel motivasyonum benim. Hani eğlenelim hani bir yeni yer görelim bir şey. daha yani Galatasaray'ı başka türlü de sevebilirsin. Böyle bir şey vardı ama bu görünür kıldı gezi süreci bunu. Ve hani şeyi de gördüler hani en kötü türbün bile yani örgütlülük anlamında en kötü türü gün bile polisle karşı karşıya gelmiştir. Bir mücadele, bir boğuşma yaşamıştır. Polisten haz etmez. Hani en Tam. milliyetçi, en iktidar yanlısı taraftar dahi Taraftar içinde içindeyse. Bir, çünkü kol, hop onunla yüz yüze gelirsin. Kolluk muamelesi görmüştür çünkü. E, yani. Görmüştür. Kapıdan girerken bir şey. Bir, hani anladım mı? Bir, bir sıkıntısı muhakkak vardır. Ama herhalde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin e, çok yakın zamanlarda... E, ...Fenerbahçe'nin e, o meşhur maçta türbün içerisinde o kadar yoğun gaz yemesi... ...kadınlı ço çocuklu durumda. E, Beşiktaş'ın e, kapanış maçında... E, ...yani Beşiktaş'ın ciddi... ...anlamda gazab olması, türbünden Beşiktaş'a kadar... ...keza 1 Mayıs'larda Beşiktaş semtinin o kadar fazla gaz altında kalması... ...yani zaten bir süreçler buraya geliyordu. Ama öte yandan evet. e, bu süreci hani türbün e, Mecidiyeköy'ü dağıldı... ...o tarafa geçtik dedik ama bir taraftan da e, Galatasaray türbününün... ...şöyle de bir özelliği vardı. Bana sordukları zaman da onu da söylüyordum. E, Başbakan Erdoğan'a yönelik ilk protestonunda... Kolektif anlamda spor alanında ilk yükseldiği yerde, e, Tübün Şehir e, Sevgen Tepe'nin açılışıydı, evet. değil mi? Sen de oradaydın galiba. Tabi ya oradaki tepkinin şeyini hani e, tabana yayılmasını diyeyim... hiç beş benzemez adamın bir arada e, ...başbakanı ve ondan önce konuşan e, Erdoğan bayrakları protesto etmesi benim için de hani çok şaşırtıcıydı ve Erdoğan Bayraktar hadi o konuşmada çok haketti de Erdoğan'a yönelmesi kolektif bir şey gösteriyor herhalde. Bir, bir kimi Aslında evet. şey çok ne kadar benzetmek doğru bilmiyorum ama hani o gezideki birbirine benzemeyen evet, bir sürü evet. insanın bir yani şeyde de öyle oldu. Orada da biz anlamadık hatta hani en işte politik filan adamlar bizi türbünde. biz baktık birden bir kendiliğinden gelişen bir şey o, o oldu. Hepimiz çok şaşırdık. Gezide yani. de politik Aynı insanlar olarak İsmail sen, Murat sen şaşırmadınız mı yani? Aynen öyle oldu. Hani onun bir küçük şeyi gibiydi. Örneğin ondan önceki şey mesela Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki evet, evet, protesto var. Yani bu şey ya çok eskiye gidersen hani ben kendim gözlerimle görmedim ama gazete arşivlerinden gördüğüm bir şey var. Yani 85 yılında Kenan Evren'in de... ...ve 85'ten bahsediyoruz... ...yani yuhlandığına dair bir... E, ...gazete haberi var. Yani Ankara, Nerede oldu bu? Ankara'da. Hem de Ankara, Ankara'da. Bu ak en akıl, akıl almazı. Evet. Yani, yani yani mesela... ...darbe bu, sonrası falan. Yani. Hani çok nadir böyle işte... Ankara gücü çok maçıdır. maçın hatırlamıyorum. Ha, Belki okay. gençler bile maçıdır. Ya bilmiyorum şeyi ama... E, ...bu dönem dönem oldu. Semra yüzünden, Özal yüzünden... ...Özal'ın... E, ...protestoya uğradığı dönem... ...Egal Saat Türbünleri'nde Semra Özal o zaman... ...Beşiktaşlıydı ve bayağı bu işleri ha, <gülüyor> aktif Beşiktaşlıydı <gülüyor> ve hani bir takım söylentilere şey olmuştu. Ama bu düzeyde, bu şeyde hiç bugüne kadar olmadı. Hiçbir zamanda taraftar bu şekilde sokağa çıkmadı. Yani burada birkaç mesele var galiba onu konuşmak lazım. Evet. Bir şeyin hani örgütlü olmaması, demokratik e, camianın diyeyim... E, ...daha önce bu düzeyde bir poliste karşı karşıya gelmemi, sorunlu, yaşamaması... Ve orada taraftarı ilk defa görmesi. Hani bizim bir sürü şaşırmadığımız şey var. İşte şimdi Gezi'nin sloganı dedikleri ve benim de çok hoşuma giden o sık bakalım, sık bakalım. sloganı bir tribün sloganıdır. Nereden çıktı bilmiyorum. muhtemelen Ki Gezi'den önce. Bir, gezi'den epey önce tabii, tabii. çıkmış bir slogandır bu. Ve bayağı da söylenmiş. Yani bir Bergaz'ı icat olduğundan beri diyeyim. Hmm. Türkiye'ye geldiğinden beri diyeyim. Söylenmiş bir şey. Şimdi sorduğunuz zaman çok güzel bir şey tabi. Hani bu bir... Gezi sloganı deniyor. Değil halbuki. Değil. Tribünün değil. oraya çok taşıdığı bir şey. İşte o tribünün o eğlenme motivasyonunu kafasıyla gezi sürecindeki kitlenin o şeyi birleşti ve bu hale geldi. Yoksa 1 Mayıs'ta da daha önce çarşı pankartla katıldığı bir canım. sürü şey. Bir sürü insan katıldı. Bu hani bu bir görünür kıldı ve dediğim gibi o eğlenceli o şey dedikleri. Ya benim çok az etmediğim bir o da o orantısız zeka... ...dedikleri şey zaten türbünde var olan şeydi... Hı hı. ...ve o ikisi bir arada buluştu... ...bence de güzel oldu... Bu eğlence mevzusuna... E, dönmek e, istiyorum e, ben devam de, edeceğiz ama bir, Biz e, kendi eğlencemizi ha, yapalım biraz... Biraz rahatlatalım... Ee, ...evet... ...biliyorsunuz... şey mu, e, su, ...muhabbet evet. programıyız ama... E, ...arada bir dinleyiciyi de rahatlatmak lazım... ...müzikle rahatlatıyoruz... ...bizim müziklerimizi bundan sonra... E, ...Barış su yapacak... ...Barış su Ankara'da yaşıyor... Ee, Kıvanç Koçak'la beraber e, bir zamanlar, bizim Libero yaptığımız zamanlarda Adam Adama diye Ottu Radyo'da program yapmışlardı. İyi bir e, futbol müzikliği koleksiyonu, koleksiyonudur. Ama müthiş e, ...iletişim özürlüdük. Çünkü kendisine... ...bağlanıp bu hikayeyi başlatacaktık. Ama telefonu açmadı. Çünkü Barış Karacası... E, ...yani bakan aradı Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. <gülüyor> telefonu açmaz. Dolayısıyla biz... E, ...şimdi kendi topsuz alanda, barışsız alanda... ...çoğalmaya devam edeceğiz. O şarkılarımızı o seçti. İlk şarkımız e, Çumbavamba'dan... ...olacak. Ufak bir bilgi. E, Çumbavamba bu... E, şarkıyı Top of the World şarkısını İngiltere Ulusal Takımı için hazırlamıştı Dünya Kupa sırasında. Ve Chumbabamba bizim aynı zamanda jinglımızın jingle değil mi? Giriş, müziğimizi, mi? Müziğimizi, Giriş müziğimizi yapan e, yapan bizim için yaptı Chumbabamba. <gülüyor> e, oradan feyze aldığımız e, bir grup e, ve anarşist politik solcu bir gruptuk ve İngiltere Ulusal Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki resmi müziğinde hazırlamıştık Medeniyet böyle bir şey arkadaş diyoruz <gülüyor> ve Top of the World Şarkısını dinliyoruz. I'm a taxi driver I'm a postal worker I'm an office cleaner Bu ...sekran merhaba, Açık Radyo'da... ...Libero'dayız, Murat Doktorcu... ...konuğumuz, taraftarlık... ...hadisesini konuşuyoruz... ...bu şarkıyla ilgili kısa parantez açıp... ...kaldığımız yerden devam edelim... Ee, ...taraftarın kim olduğuna dair... ...bence yapılmış en güzel şarkılardan biridir... Ee, ...ben bir taksi şoförüyüm... E, ...ex... E, ...eski maden işçisiyim... ...ki önemli İngiltere için biliyorsunuz... ...84 maden işçiliği ayaklanmaları... ...ev kadınıyım... E, ...işte ne bileyim bir işçiyim ve zapatistayım ve bunu İngiltere Ulusal Takımı için resmi maaşı yapan bir şey. Sonunda da I'm a winner diyor. Yani kazananım. Yani sadece bu bu durumda olmaktan, içi sınıfın parçası olmaktan bile kazananım. İnşallah evet, daha sen, sen kazandın ama ben haklıydım dedim. Öyle bir Ezgi'nin günlüğün şarkısı vardı. Ben... Ama ah, ama var herhalde onu demiyor. Yani. <gülüyor> evet, e, eğlenme meselesi üzerinden konuşuyorduk. Oley oley oley diye eğlenerek devam eğlenerek edelim. Eğlenerek devam edelim, evet İsmail. E, bu benim esas takıldığım nokta ve hakikaten herkesin e, farklı tanımlarken futbol e, taraftarlarını e, işte... E, Saldırgan, lümpen, e, sadece e, erkekliğini yaşayan e, insanlar gibi. Bunun arkasında bir sürü daha cümle sayabiliriz, kelime sayabiliriz. E, i̇şin arka kısımda olan gerçekten bir eğlence boyutu var. O eğlenceyle bir araya gelme hali var. Biraz önce sen belirttin o eğlence'nin cazibesi var bir yandan da. Hı hı. Eğlenceyle beraber gelişen bir yan yanalık var. Yan yanalık çok önemli bir ihtiyaç zaten. Bu kadar yalnızlaşmanın olduğu yerde ciddi bir bir aradalık hissinin doğduğu yerler buralar aynı zamanda. Hiç umurlamak için söylemiyorum. Yani gözlediğimiz, izlediğimiz bir süreçten bahsediyorum. Hatta şey esprisi vardır ya erkeklerin erkeklerin en rahat sarıldığı yer futbol tribünleridir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kadın yoktur ortalıkta diye de. <gülüyor> ve biz zaafiyetimizi, acizliğimizde söylemekten. Elbette kadın var ama e, kadın yoktur orada. E, rezil, olma hali, rezil olma korkusu da yoktur. Tanımayan erkekler bile birbirine golden sonra gönül rahatlığında sarılabilirler. Yoksa Hatta Skrgür'ü öpe de yani. Daha French kiss görmedim ama. <gülüyor> Dışarıda e, bunun olması hiç öyle delikanlılık kalacağına da uygun şeyler değil tabii. Ama statta elbette bu olur. Bir yandan o eğlencenin getirdiği, e, aklın bir miktar daha geriye gittiği, işte demokratik örgütlenmelerden bahsettiği ya, o demokratiklikten <gülüyor> kastımızın ne olduğunu e, izni, dinleyicimiz ediyordur. Orada daha çok akılla bir araya gelme, işte böyle gerektiği için bir arada olalım. Elbette bir e, e, inanılan e, kavga verilmesine e, gerekliyine e, ikna olunmuş bir durum elbette var. Ama bununla beraber eğlence e, sanki daha bir yapıştırıcı macun halinde. E, bu eğlence ile beraber yan yana olmak ve bir kimlik oluşturmak. Ee, i̇nsanların varolusunu çok büyük destek veriyor. Ee, bunun örneğini de aslında o geleceği sürecinde de gördük. Eğlenceyle beraber çok daha yan yana gelme. E, e, bütün Tabii. gençlerde o motivasyonun yukarı çıkmasının en temel sebeplerden biri eğlenceydi. Kendiyle dalga geçen. Ee, bu, yani, o, o, Hakikaten can yakıcı, ölüm tehlikesinin olduğu yerde bile eğleniyor olma halinin getirdiği yüksek bir motivasyon vardı. Ve bu ha, her hafta, belki de haftada iki defa. Bu ülkenin bir yerlerinde türbinlerde yaşanıyor zaten bir yandan. Hı hı. Ee, ötekine karşı bir araya gelme hali... Ya önce aslında şeyden bahsetmek lazım. o türbinin dışarıdan algınılışığı sürekli kavgayla vurmayla kırmayla özdeşleştirmesi evet. Hani burada çok böyle beylik bilef olacak ama aslında temel mesele orada orada yaşanının basına gazeteye televizyona nasıl yansıdığı ile ilgili bir şey var. Yani ben de hatırlıyorum üniversite öğrencisiyken... Maça gideceğim zaman annem gitmemem için ısrar eder, babam bir şey yapar. Hani bayağı bir tartışırız, hani bir şey yok. Ben 15 yıl yaklaşık sürekli maça gittim. Ee, ne böyle bir büyük kavganın ortasında kaldım, ne böyle etrafımdan bir insanın kavga ettiğini gördüm. Ne kendim kavga ettim, hiç böyle bir şey olmadı. Birçok insana sorsanız onlar da aynı şeyi söyleyecek. Ha, maçlarda kavga olmadı mı? Oldu bunlardan hiç çok küçük gruplar değil Birka ...yani birkaç yüz kişiden bahsediyoruz ...birbiriyle kavga Hatta biz çocukken Tanla daha önceki programlardan birinde de konuşmuştuk seneler önce e gece sabahlanır hmm, tabii, yani işte stadındaysa maç veya mecdi köyde toplama Zincirli yerleri vardı Zincirli kuyyla toplanır öbür tarafta Karacahmet'in orada veya işte altı yola çıkarıyorcu farklı yolçu Parkı'nda toplanır bir şey Hani öyle bir durum var artık öyle bir şey yok ama hala daha sorsanız işte şiddet bir şey ama e, mesela o dönemlerde kavgaların şöyle centilmen bir vardı. Kavga yapacaklar <gülüyor> zaten Yoğurtçu hakkında toplanıp kavgaları yapıp genel taraftar giden, kitlesiyle alakası olmazdı. olmazdı. Yani çok nadir ya işte. Ya da salı pazarında. Ya da salı pazarında. Çok nadir bilet kişisinde filan bir huzuruyordu. Taraftarın kavgası her zaman polisle oldu. Yani evet, şöyle değil, evet, rakiple evet. de olmadı. Yani bilet sırasına girersin, gelir sırayı dağıtır. Ben ilk çöpüm oradaydım. Ben de her herkes orada. Ben hiç jop mu? Sıralayken yanımadım olduğum için iki yedim job um oldu. Bana jop beni o jop kurtardı ama. Yani e, bacağımı yemiştim ama benim biletim vardı önümdeki bir sıradan bileti yoktu. O jopu yiyince öyle bir açıldı ki ben yani biletimle beraber sıranın önüne geçtim ve dedim jop böyle olacaksa nefis. Hakkı <gülüyor> hakmu veren jop gelsin bana. Ya, ya ama hep şey tarafı hiçbir zaman görülmez hakikaten. O İsmail'in dediği hani eğlenceli taraf falan. Onların hani içindeki adam meşhur. Hani bu çok nasıl açıklanır? Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama dediğim gibi en kötü deplasmana da gittik. Yani Trabzon dışında bir yerde bir şeyle de karşılaşmadım çok fazla. Hani biri gelir oradan bir taş atar. Bir Galatasaray'la olarak Her en şey. kötü deplasmanın Trabzon'da. Benim yok değil. Ee, yani en kötü deplasmanım yani bir kere evet bir Trabzon maçında Ama herkes için kötü bir deplasman galiba Trabzon. Trabzon. Herkes için kötü bir deplasman ama ilk gittiğimde şey değil bayağı havaalanına geri döndüğümüzde toprağı öpecek haldeydik. Ve bir Galatasaraydı yani. Fenerler için herhalde herkes yani, öpecekti. Trabzon'da bizi polis maçtan sonra bir de Galatasaray yenmiş bulundu. Bir şeyin içini aldı. Bir kordonun içini. Bizi stat'tan çıkardı. Zaten bir saat falan bekledik. Hani eğlence neresinde? Bu, hocam? Ya o, o, o, bu <gülüyor> eğlence. Dur dur dur. Çok Ama... eğlenceli bir hadise oluyordu. Bizi götürüyor polis. Yani Trabzon halkının da bir şeyi var. ...futbola özel bir tutkusu var. Bir tane kadın... Futbola mı Trabzon'a mı canım? B ...başörtülü filan bir Anadolu kadını diyeyim. Balkondan bize soğan attı abi yani. <gülüyor> Bayağı biz orada bir grup Galatasaraylıyız ve soğan attı. Oradaki işte Trabzon sporlarla konuşuyoruz. Siz nasıl adamsınız, niye böyle yapıyorsunuz <gülüyor> diye. O da diyor ki beni halam bir halasından bahsediyor. 65-70 yaşında bir kadından. Fenerbahçe'nin başkanı o zaman Alişan. Kadın oğlanı evden uğurlarken... ...o adamı görürsen, o adamdan kasta Alişan... ...yakasına yapışmazsan hakkımı helal etmem diyor. Trabzon'un 65 70 yaşında yaşında bir kadın. Yani i̇şte, Trabzon'daki ve Diyarbakır'daki o taraftarlığı bence diğer yerlerden ayırmak lazım. Orada bambaşka şeyleri var onun. Onun futbolla çok ilişkisi yok gibi galiba... Yani onlar da işte o futbol içinde yani bir, Diyarbakır'dakiler bir, bir, orada bir örgütlenme fırsatı bulmuş. <gülüyor> Çünkü Diyarbakır'da <gülüyor> o dönem öyle bir Bir araya gelme şansı yok. o. Diyarbakır yok. Yani. Diyarbakır için anlayın da Trabzon için anlayamıyorum. <gülüyor> e, Trabzon'da da şöyle bir şey var ha. Yani e, Trabzon'da kime ne sorsanız. E, ben de hani dışarıdan giden bir insan olarak çok çok şaşırmıştım. Şu, şimdi hani daha iyi anlıyorum ama. Herkes orada bir işsizlikten bir şeyden filan bahsediyor. Oradaki o öfke, o pot öfke potansiyelini filan anlatan bir şey değil ama. İşsizlik orada hakikaten kilit bir mesele. Şöyle ki e, Trabzon olursanız işte Trabzonspor üzerinden geçiminizi sürdürme fırsatı bulabilirsiniz. Başka bir şantı ne yaparsınız? Kara borsa bilet satarsınız. E, stadın etrafında daha yasal ticarete girersiniz. E, kulüpten alınan bir takım paralara ortak olursunuz kıyısından, köşesinden. Küçük, küçük bir grup için söz konusudur. Aslında yani ya çok bir... küçük bir grup değil. Şöyle ki yani orada bir ortak yaşam var aslında. Atıyorum bir 500 kişilik bir grup var. Bunlar deplasmana da beraber giden adamlar. ...şeyde de beraber olan adamlar. Yani daha belki genişler ama bundan az değildir. Bayağı bir insan Trabzonspor sayesinde hayatını sürdürüyor. Ha. Yani çünkü Çok gerçekten bir yani. şöyle bir şey bakın bir tane ya, hakikaten adamlara sorduğunuz zaman bunu söylüyorlar. Baktığınızda doğru. Hakikaten fabrika yok. Hakikaten çalışacak yeri yok. Göç etmezse yani Trabzon algısı bizim kafamızda bir de şey. Bilmeyenler bence Trabzon spor yüzünden hatta eski bir Trabzon valisinin hikayesini anlatırlar. 90'lı yıllarda adam Trabzon'a atanıyor. Oraya dair bir fikri yok. Ondan sonra diyor ki ya ben bu Trabzon niye böyle bir yer zannediyordum ki diyor. Hani çok kafasında büyütmüş. Bence Trabzon spordan kaynaklı bir şey. Hmm. Hani çok daha Onuru büyük bir yani şey bir şehir zannediyorsun. Hak ettiğinden fazlasını Trabzon spor o, vermiş. Aynen öyle ve gittiğin zaman hakikaten bir şey yok. Adamın işi yok, gücü yok. Sabahtan akşama kadar hani bu çok beylik dilaf laf gibi gelir bir ama. Bir şampiyon olmuş, Türkiye'de şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz üst üste hem de. Bu hakikaten bir varoluş haline gelebilir yani. Kesinlikle. Bir, bir yandan da dediğim gibi şeyi de küçümsememek lazım. Bir grubun geçim kaynağı. Ama geçim kaynağından kastım da şey değil. Bu adam kirasını şunu bunu buradan ödüyor anlamında söylemiyorum. Yani oradaki çay parasını veriyor. deplasmana gidiyor gidiyor. Şey. Çok yoksul insanlardan bahsediyoruz. Hani bizim geçinmek dediğimiz de onların geçinmek dediği şey... Ayrı şeyler. Bu da çok kolay öfkeye tahvil olabilir. tahvil olabilir. Yalnız bununla beraber çok yoksul insanlar derken yoksul olmayan örneklerden de e, aklıma gelen var. E, bir başka tür bir normalleşme hali de var orada. E, gayet hani geliri yerinde işte telisini oynayan, yürüyüşünü yapan çok sevgili bir e, abimizle avukat aydın, nazik bir insan e, sohbet ederken o da ee, Şikayetlerimde e, şikayette bulunduğum zaman olup bir tane dair e, o gerginlik, o stattaki, o gerginliğe gerginlikler, bizzat tanık olduğum gerginliklerde bahsederken, yani ne var ki bunlarda olur böyle şeyler diyebilen, yani normal hayatında inanamayacağım bir cevap veren. Ama bu şiddettir. Hani nasıl e, sürekli bir şey atılıyor? Nasıl böyle bir öfke? ...salınır sahaya dediğimde... ...ya olur öyle futbolda niye herkes yapmıyor bunu zaten... ...niye bir her şey Trabzon'a yükleniyor diye ama... ...söylen kişi çok enteresan burada. Ee, işte demi söylediğim gibi... ...Tomsa statüsü, maddi geliri yüksek... ...nazik e, bir abimiz... ...belli ki bir... E, ...algı çıtası orada farklı çalışıyor. Şöyle farklı çalışıyor zaten hani... ...çok haklısın hani bu ikinci boyutu... ...birincisi işte organize taraftar grubundan... ...ben az önce bahsettim ve hani... O hala örneğine de örtüşüyor hı hı. aslında. Bu acayip yayılmış bir şey. Ve futbol dışında da Trabzon bence sıkıntılı bir yer. Hı. Yani evet, ben... Evet, evet. Yani çok basit bir örnek anlatayım. Orada işte bir cadde var. Herkesin e, çıkıp gezdiği. <gülüyor> İsmini hatırlamıyorum şu anda. O ot, otelin ordu... Sheraton'ın olduğu caddeden bahsediyorum. E, meyve suyu içmek için bir yere girdim. E, karışık meyve su istedim. Elvama nar sıkar mısınız diye. Adam elmayı sıktı, narı sıktı. Benden başka müşteri yok içeride. Bir de greyfurt sıkmaya başladı. E ben greyfurt istemiyorum dedim. Niye istemiyorsun dedi. <gülüyor> Abi istemiyorum dedi. Grip mi olmak istiyorsun dedi. Şimdi <gülüyor> mideme dokunuyor dedim. Mideye dokunmaz diyor. Sıkmaya devam ediyor. Önüme koydu şimdi adam. Oturdum içtim. Nereden geldin sen dedi. İstanbul'dan geldim dedim. İstanbul'dan gelip bize şekil mi yapıyorsun <gülüyor> 40 saniye içinde gelişmiş bir durum. Şimdi orada bir ters cevap versem başına gelecek var. Maça geldim desem zaten yanmışsın. Hani dediğim gibi zaten orada bir sıkıntı var. Veya işte gece otel kaldığım otel şehir içinde bir yerde. Karşıda kulüplerin içkili yerlerin olduğu bir yerde. Sabah dörde kadar kavgadan gürültüden uyuyamadık. Ertesi gün hatta böyle bir silahlar filan çekildi bir tanesinde. Ertesi gün gazeteciler cemiyeti başkanıyla konuşuyoruz. Dedim abi bu niye, niye bu kadar hani... ...şey burada insanlar öfkeli ve şey... ...ne oldu dedi, böyle böyle oldu dedim... ...silah çektiler falan... ...ne oldu, birbirlerini mi vurdular dedi... ...yok kimse vurulmadı dedim... ...vurulmadıysa boş ver sana ne dedi... ...ya şimdi <gülüyor> cemiyet başkanı böyle diyor... ...Greyfurtçu öyle diyor... ...senin anlattığın avukatörü ne ...hala öyle diyor, taraftar öyle diyor... Yani ya ...adam Greyfurtçu ya. kaldı normal normalde... ...meyvesi Greyfurtçu kaldı... ...ya şimdi bir ben şeyi sormak istiyorum sana bir müzik arası mı şimdi verelim yoksa sorduktan sonra verelim. bir soralım. Soralım. Sen cevaba göre yani bunu müzik arasından sonra yapalım diyebilirsin. Ya şimdi bir taraftan bu ben 1 Mayıs'larda da birazcık yani yıllarda futbolun içindeyim ben de birazcık böyle şey ya 1 Mayıs'ta da bu taraftarlık hikayesi de yani burası tribün değil. Yani o ilişkiyi, ya şimdi örgütler geçiyor atıyorum. Millet şey yapmıyor muhabbet göstermiyor. 5 kişi taraftar grubu geçiyor, yıkılıyor ortalık. Yani bu da bana garip geliyordu. Ama gezideki varoluş biçimi o gezi ruhu içerisinde bir yere oturuyor. Ama bunu bir de abartıp başka tarafa Koyanlar oldu. Ona da bence en iyi verecek cevaplardan biri aslında çarşıda vermişti. Biz bu kadar sevmeyelim. Biz bu kadar iyi çocuklar değiliz diye. Yani bunun birazcık memekette sanki orta yolunu bulmak gerekiyor gibi ama İsmail oradan çırpınıyor. Yok. E, şey, e, Trabzon sohbetini bu kadar yaptıktan sonra e, bir Trabzonlulara bir güzel şarkı Trabzon. Ha, ondan sonra muhabbeti girelim. E, şarkımızı doğru, doğru. girelim. Evet. Ee... E, Trabzon'dan güzel kardeşimizle. Güzel kardeşimiz Hopa'dan. Ama Trabzon'du tabii. Trabzon sporlu güzel kardeşiniz. İnanla Trabzon sporun o fena zamanlarında bile yanında kaldı. Rahmetli e, Kazım Koyuncu. 7 Kasım 1971 senesinde doğmuştu. 3 e, gün önce yani yap, yaparsa 25 Haziran 2005'te de kendisini kaybettik. E, onun hala galiba Trabzon tribünlerinde golden sonra çalıyor galiba. E, yaptığı maç. E, ama biz ondan e, u aha Trabzon'u dinliyoruz. Evet Libero'dayız. 294.9 açık Radyo'da konuğumuz Murat Toktucu taraftarlık konuşuyoruz. Ee, İsmail'e topu vermeden önce bir şey söyleyeceğim. Ya bir taraftan da İstanbul'u diktasını bitirmiş. Böyle bir kentin oyun olmuş bir takım. Şu anda bu kadar egemene yapışık olması da hakikaten çok can sıkıcı. Yani Kazım'dan bu tınıları duyunca Kazım'ın yaptığı müzik dinçerin düşünce Trabzon'un bu haline yani İçeğini sıkılmamak hmm. elde değil. Evet. Ben yine de tutkularını, futbola yaklaşımlarını birbirlerine e, danışma tutkularını yine de izlemek gerektiğini düşünüyorum. O başkanını nasıl izleyeceğiz? Abi? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> ben e, neyse çok güzel kardeşimize tekrar selamlar. Kazım, Kazım koynca. Durut evet, e, evet. içinde yatsın. E, neyse. E, programımızda bundan sonra e, bir küçük köşemiz olacak belki bir belki iki bugün bir e, volkan ağır e, yapacak e, köşemizi açık kadyo müştemeli atından e, bana düşmesi sebebi volkanı soydu biraz da tabii. evet evet, evet. E, muhakkım <gülüyor> devam ediyor hala benim olduğumu düzeltemeyim <gülüyor> Tan tanın telaffuz problemi olduğu için telaffuz demeyelim de o harfi suçluyorum sadece <gülüyor> Ee, Volkan bu hafta futboldan Bir futbolcudan geçecek Herhalde birkaç hafta daha futbolculardan geçeceğiz. Soyadını evet, söyle e, bu, bu arada mı? Madem şey Volkan ağır <gülüyor> e, Aynı zamanda masamızda da Band kayıtlarımızda da bize yardımcı olan e, Libero'nun Ekibinden artık olan e, Şu anda Feryal yardımcı oluyor Yalnız onu da söyleyelim Şu anda masamızda Feryal var sevgiler. Volkan sen sun Evet merhaba Herkese öncelikle ee, tekrar edeyim. Daha önceden e, söylemiştim bunu. Libero'nun tekrar açık radyo dönmüş olmasından şahsen de çok büyük mutluluk duyuyorum. Aranızı aldığınız için ayrıca e, bir... Estağfurullah. Mutluyum. Başımız. Ee, evet, bir yakın markaj köşesi dediğimiz bir köşe olacak. Bu her hafta bir futbolla hayatı hayata geçmiş, futbola dokunmuş insanları birlikte belirlediğimiz kişileri. Ee, hayatını biraz sizlere aktaracağız. Bu haftada ilginç bir e, kişilik. Belki de Kazım Koyuncu'dan sonra da e, gelmesi e, hoş bir tesadüf. Hoş başka bir tesadüf oldu. Ee, 10 Kasım 2009'da, bundan 4 yıl önce Almanya'nın e, önemli kalecilerinden bir tanesi Türkiye'de de bir maçlarına da olsa forma giymiş bir kaleci e, Robert Enke'ye bir yakın markaj yaptık bugün. Şimdi onu dinleyelim. Libero, ilk yakın markajını mevki gereği sahada kendisine en yakın pozisyonda yer alan birine, bir kaleciye yapıyor. Bir ilk 11 diz deseler ilk kaleciden başlanır yani. Bizimkisi de böyle hoş bir tesadüf. Almanya'nın Yenakenti, kenti 2010'daki nüfus ölçümlerine göre 80 il arasında 76. sırada yer alıyor. Yüz ölçümü de nüfusu gibi pek küçük olan bu kentte doğan veya yolu geçenler arasında Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Alman romantizminin öncüleri Friedrich Hegel, Johann Wolfgang Goethe ve niceleriyle birlikte bir de dünya futbolunun en trajik hikayelerinden birine sahip bir kaleci var. Robert Enke. Enke müthiş bir potansiyeli olmasına karşın dünya futboluna kalitesiyle damgasını bir türlü vuramayanlardan. Birçok kalecinin hikayesinde denk gelineceği üzere en başta forvet olarak meşin yuvarlakla tanışmış. 1985'te Yena Farm Spor Kulübü'nde top 5'inde koştururken Carl Zeiss Jena ile oynanan maçta kalede gösterdiği performansla dikkat çeker ve sarı lacivertli takıma transfer olur. Alman milli takımının genç yaş kategorilerinde forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla ilk resmi kontratını 17 yaşındayken yapar. İlk resmi kulüp maçını 2. Lig'de 11 Kasım'da 1995'te Nida Sachsen stadında kariyerinin son maçında formasını giydiği Hannover 96'ya karşı oynar ve ilk maçı da son maçı gibi gollü beraberlikle sonuçlanır. Karl Zeiss da fazla forma şansı bulamayan Enke, Stefan Efenberg'li, Martin Dahlil'li Borussia Mönchengladbach'a geçer. Siyah-beyazlı ekipte de ilk iki sezon UV Camps'ın arkasında yedek bekler. Kams'ın sakatlanmasıyla birlikte 3. sezonunda eldivenleri eline geçirir ve 31 maça çıkar ancak takım kötü bir sezon geçirip 1. lige veda eder. Buna karşın o dönem Alman milli takımının başında bulunan Erich Ribeck, 1999 yılında Meksika'daki Konfederasyonlar Kupası kadrosuna Enke'yi alır ve onu Mehmet Çol, Mihail Balak ile Mustafa Doğan'ın takım arkadaşı yapar. Kulüp kariyerindeki ilk inişten Almanların efsane golcüsü ve teknik direktörü olan Jupp Henkes sayesinde kurtulur. Henkes, 1999 yılında yanında Robert Henke'yi de Benfica'ya götürür. O sene 22 yaşında olan enke ilk sezon UEFA kupasında takımını son 32'ye taşırken, Pauk takımına karşı penaltı atışlarında devleşip iki şutu çıkarır ve turu getirir. Ertesi gün... Portekiz basını onun fotoğraflarını basıp kahraman manşetini atsa da... ...bir sonraki turda Saltevigo deplasmanında 7 gole dur diyemez. Kariyerinde ilk kez 7 golü bir arada kalesinde gören Enke... ...kaptanlık da yaptığı Benfica'ya 3 sezonun ardından veda eder. Manchester United ve Roma'yı reddederek Barcelona'ya transfer olur Enke. Ancak Barcelona onun için çok da iyi bir tercih olmaz. Adeta kötü günlerinin başlangıcıdır Katalan ekibine transferi. İlk sezon forma şansı bulamayan Enke ertesi sezon kiralık olarak şansını İstanbul'da dener ve Fenerbahçe'ye transfer olur. 2003-2004 sezonunun açılış maçında Christoph Daumlu Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'undan Kadıköy'de 3 yiyince taraftar çıldırır ve suçu maç bitene kadar top kurtardığında alaycı bir tavırla alkışladıkları enkeye atar. Sadece suçu değil ellerindeki meşale ve şişeleri de enkeye atar taraftarlar. Enke, ilk maçta aldığı tepkinin ardından sözleşmesini fesheder ve Barcelona'ya döner. Başarılı kaleci daha sonrasında Alman Spor Dergisi 11 Freund'e'ye verdiği röportajda, Türkiye'deki fanatizm benim için çok tehlikeli olabilirdi. Benzer durumda başka futbolcular da vardı. Mesela maç sonrası uykusu kaçanlar. İstanbul'daki günler benim için dönüm noktası oldu. Futbolun artık benim için farklı bir anlamı var. Evet, yine hayatımın ortasında ama hayatımın üstünde bir yerde değil diyerek, ...o günün hayatını etkisini vurguluyordu. Fenerbahçe'nin ardından önce İspanya 2. Ligine, Tenerife'ye... ...sonra da son kulübü olacak Hannover 96'ya geçiş yapar Enke. Yeşil siyahlı takımda geçirdiği 5 sezon boyunca... ...kupa kazanamaz belki ama yavaş yavaş itibarını yeniden kazanır. 2004'te de hayatının dönüm noktalarından biri olan kızı Lara doğar. Ancak Lara'nın doğuştan bir kalp hastalığı vardır. Barcelona ve Fenerbahçe'de yaşadığı kötü sezonlar nedeniyle depresyona giren Enke... Kızının hastalığıyla bir derbe daha alır. Futbol hayatının dışında günlerini hastanede geçirir. Bir yılbaşı gecesini kızı Lara, eşi Teresa ile birlikte hastane kantinindeki yemekle kutular. Teresa ile birlikte bu günleri de atlatmak için birbirlerine büyük destek olurlar. Terapi de gören Enke artık futboluna odaklanmıştır. Ve de kızına tabii ki. Hannover'deki ilk iki sezonu başarılı performansıyla tamamlar. 2005'te Alman Kiker dergisi, Yaptığı ankette 232 bunu destli oyuncusuna sorar ve bu oyuncular onu yılın kalecisi ilan eder. Futbol kariyeri çıkışa geçen Enke'nin küçük kızı durumu ise inişli çıkışlıdır. Lara'nın kalbi sadece 2 yılda yanabilir. 2 yıl içinde birçok ameliyat atlatan Lara, 17 Eylül 2006'da Robert Enke'ye ikinci büyük üzüntüsünü yaşatır ve hayata veda eder. Enke'yi kızının ölümü derinden etkiler. Yatağını hala odalarında tuttukları Lara'yı unutmak o kadar zordur ki... Sık sık mezarına gidip onu ziyaret eder Enke. Diğer yandan kariyerde yükselişe geçmiştir artık ve 2006 Ekim'inde Joachim Löw Almanya milli takımına Enke'yi davet eder. 2008'de Lehmann'ın emekliye ayrılmasıyla sıra ona gelmiştir artık. Fakat bir kez daha kötü şans onu ziyaret eder ve Rusya maçına hazırlandığı sırada antrenmanda sol eli kırılır. Geçirdiği ameliyat sonrası tekrar sahalara döner ve milli takımın kalesini korumaya devam eder. Fakat geçmeyen tek şey kızıllarının acısıdır. Kızıllara'nın acısını atlatamayan Enke'yi içinde bulunduğu depresyon aşağı çeker. 8 Kasım 2009'da Hannover 96 formasıyla Niedersachsen stadında oynanan Hamburg maçı Enke'nin kariyerindeki son maçı olur. Hayatındaki tüm inişli çıkışlı gidişatı, hayatta her şeyin bir manası vardır cümlesiyle aktaran Enke, 10 Kasım 2009 akşamı kimsenin anlam veremeyeceği bir şey yapar ve kendini Neustadt'taki tren raylarına bırakır. Rakip forvetlerle karşı karşıya kaldığında topa geçit vermeyen Enke, karşıdan gelen trene mağlup olur. Birkaç gün sonra milli takımla hazırlık maçına çıkacak olan Enke'nin ölümü, Alman milli takımında derinden yaralar. Takım menajeri Oliver Bierhoff, yaşananların ardından yapılan basın açıklamasında gözyaşlarını tutamaz. Ertesi gün Robert Enke için Niedersachsen stadında 40 bin kişinin katıldığı ve tüm Almanya'da canlı yayınlanan bir cenaze töreni yapılır. Enke'nin tabutuna ilk çiçeği, takım kaptanları Michael Balak ve Per Mertesacker koyar. Bir saate aşan törenin sonunda Robert Enke asla yalnız yürümeyeceksin şarkısıyla birlikte ilk resmi kulüp maçına çıktığı stadyumdan omuzlarda veda eder ve kızı Lara'nın yanına defnedilir. Belki de bu gidiş bir kavuşmadır Enke için. Volkan yakın makyaj yap dedik, anamızı aldat <gülüyor> demedik. Evet, e, Volkan ağıra e, Volkan'a teşekkür ediyoruz. E, bundan sonra Liberu'da olacak olanlar böyleyse, ufak bir e, 94.9 sıkıntısı yaşayacağız gibi geliyor. Liberu'dayız diyeceğiz ama Liberu'da mıyız, yastamıyız, e, ne hayatmış. Aha, yani. Bu hafta Elin, böyle denk. İnşallah. İnşallah. Sağ Volkan. Evet az önce dinlediğiniz... E... Ben o maçtaydım. E, Enki'nin e, maalesef e, hani oynadı tek maçta. E, Neyse tren garında <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Yok. E, fakat işte, mesela bir yandan da demin bu, bu sunumu yaparken biraz önce konuştuğumuzda eğlenen taraftarla e, işte garip bir eğlence o da ya. Hakikaten anlamsız bir şekilde kaleci yüklenmeye bizzat tanık oldum. Tesadüf. Enki'ye e, atılanlarla beraber esas onur kırıcı olan dalga geçme halleri e, Bu da adını koyalım sevimsiz bu ya, bu, bu kötü bir şey yani böyle de bir saçma bir kültüre de sahip olduğumuzu da söylemek lazım Neyse, böyle... bol, e, Enke bu yüzden intihar etmemiş diyelim de en azından <gülüyor> Dur, vicdanımız bu. rahat olsun evet, e, Libre ve Doğiz açık radyoda 94.9'da her programda yapmaya çalışacağımız yakın arkadaş köşesi e, Volkan hazırlayacak. E, Enkey'i dinledik. Fena olduk ama e, konumuz Murat. Murat kaldığımız yerden devam edelim etmeye çalışalım. Sonuçta sen de dinledin Enk'i. E, şeyde kalmıştık. Hani e, taraftarlık bir taraftan e, böyle görünür oldu. E, i̇yi poz verdi. ...en azından toplumun bir kesimi için... Ee, ...yani daha çok taraftarlı... ...bir tarafa iten, onları... ...küçümseyen bir e, toplumsal grup için... E, ...enteresan bir poz verdiği... ...çünkü bana gelen sualler genelde... Bu, ...o kesimden geliyor... ...ama ben de onlara... E, ...ya evet süperdi poz falan ama... ...yani o kadar hani Hı -hı. E, sanki... E, ...bu insanlar yine maşa gidecek... E, ...yani ha, haberi bizimle de olması ...beklenemez veya sokaklarda... E, Çarşı güzel bir cevap verdi bence. Bizi bu kadar sevmeyin, biz o kadar da iyi çocuklar değiliz ama bütün o bağlam içerisinde yani anlattı gibi geliyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Evet yani onu demeye geldik. Yani biz bu, de, bu kadar ciddi almıyoruz. Yani. yani en iyi şeyi cevap aslında yine kendileri vermiş ama orada yani nasıl diyeyim? ...işte o şeyden kaynaklı bir şey. Solun örgütsüzlüğü, böyle bir şey görm bravo, görmüş bravo. olmaması vesaire... De. ve çok büyük bir önem atfedildi. Bu iki taraflı bir hata. Birincisi Çarşı için bu büyük bir yük. Hani böyle bir, büyük bir potansiyeli taşıyacak veya ona göre davranacak, davranmak zorunda kalacak bir pozisyona itilmeleri veya çok büyük beklentiler olması onlarla ilgili. Bu onlar için büyük bir yük. Yani biz o kadar iyi çocuklar değiliz diyerek aslında iyi bir cevap vermişler. Diğer tarafı da şey hani onlara çok güvenmek yine o önemi atfetmekle ilgili işte bir galiba 9. 10. günü filandı şeyin gezinin İlk zamanlardaki yoğunluk gitmişti, kaybolmuştu ama yine polis saldırısı falan vardı. Hatta daha sonra işte Kadıköy'e taşınan süreçte insanlar çarşı nerede falan diye bağırıyordu. Yani şimdi ne öyle bir beklentiye girip... Yani çok gerçekten şey oldu. bir Bir kere şeyi kesinlikle söyleyelim. Hani en azından Türkiye'deki oluşumlar hep böyle. Dediğim gibi Diyarbakır ve Trabzon'u ayırdıktan sonra söyleyeyim. Hepsinin solcu olduğu bir türbün diye bir şey yok. Yani evvelden şey de yoktu hani çok MHP'li milliyetçi olduğu söylenen tribünlerin hepsi de MHP'li. Yani tribün grubu dediğin şey içinde her çeşit adamın olduğu bir yer. Yani orayı o kadar da politize bir şeymiş gibi düşünmek bizi yanlışa götürür. Oradan o kadar şey beklememek lazım. Beklememek lazım, lazım kesinlikle. Ama bir taraftan da e, içinde var olduğu e, değerleri taşıdığı zaman da e, çok enteresan artistik hareketler yapabiliyormuş. Bunu da gördük. Kesinlikle. Evet şu telefon, e, bir tane telefon zorluyor yayına girmek için ama normalde e, telefon almıyoruz e, programımıza. <gülüyor> Bize 2'ye 1 şey 2'ye 1. <gülüyor> Neyse e, şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. 2'ye 1 lafı aslında 1-2 dakika varmış işaretini de Ha tabii güzel. Futboldan ee, futboldan 2'ye 1 geldi. <gülüyor> yani Libero'nun e, o ilk yayın dönemlerinde olan o gevşeklik havasını tekrar kazanmak için e, normalde yayın dışı konuşmamız gereken konuşmaları da yapacağız tabii. <gülüyor> Murat e, son söz olarak şimdi e, genel taraftar e, muhabbetin dışında senden birazcık da ben kişisel bir soru soracağım. Çünkü ben yıllarca hasta Galatasaraylı olmuş. 2000'lere kadar, 90'ın ortasına kadar diyeyim hadi. Ondan sonra daha makul seviyeye gelmiş. Şimdi de böyle bir, lan yani Fatih Temdin'in de özellikle bayağı bir kımıl kımıl olmuş <gülüyor> bir delikanlı olarak e, Galatasaray tribünlerinin bütün bu mevzu içerisinde yani tribündeki örgütlenme nedeniyle yani örgüt oradaki hakim grubu nedeniyle birazcık daha yine establishment yani yine böyle bir egemen mesaisi mi diyeyim. Ya Beşiktaş'ta Fener'den daha sanki bağımlı bir hali var gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? E, bağımlı değilse de şöyle diyeyim işte Galatasaray tribünde örgütlü grup dışındaki... ...yani Fenerbahçe Türbün dediğiniz zaman bir sürü grubu evet. ortakta koyabilirsiniz. Herkes birbirinden bağımsız davranıyor ediyor. Yani Galatasaray Türbünlerinde işte benim adını duyduğum bir tek yumruk var. Daha küçük gruplar var ama... A, tek onlar henüz küçük, küçük ama. Küçük, hepsi çok küçük gruplar. Yani ultra, ya Çünkü o da şeyden hani Ultra kuruluşunda işte Mehmet Çenoğlu da vardı. Biliyor, biliyor. Yani o başka bir şeydi. Ve herkes o çatı altında toplanmıştı artık öyle değil ve... Diğer insanlar da artık örgüt değil yani yaşı geldi gitmek istemiyor veya gençler orada örgütlenmek istemiyor. Ama bu da şey gibi hani o kadar büyüdü ki hadise yarın öbür gün bölünecek ve başka gruplar çıkacak tabii. Yani Bölüm ihtimali var mı? Var yani şey olarak Güzel. çünkü çok ciddi bir şey yani Fenerbahçe türbünlerindeki genç Fenerbahçelilerin olduğu gibi. Ha, bu insanlar örgütlü, e, iktidar partisi yanlısı, işte poliste çok hoş beş içinde adamlar. Bu bu iş, hani türbünde öyle sökecek Ama iş bu, değil. Ama bu şuna da etki ediyor. Ben Ultra Aslan'ın türbününün son derecede yaratıcılık dışı görüyorum bir taraftan. E kesinlikle yani zaten o, o öyle olunca öyle oluyor. Evet, yani. yani sürekli bir Yeniçeri, e, yok Aslan, evet. kocaman o resimler. İmparator. Ha, şu, bunun, yani bunların hiç o şeyden geliyor oradaki e, tezahürat başındaki evet. yani evet, o, ekibin, o işi ekibin. götüren insanların yapısından geliyor. Evet neyse yani bir şekilde yapı e, elbette değişik. Ama Mızır şey Ak kesinlikle o tesis gitti yapalım hani Galatasaray tribünleri diğerlerini baktım mı kit Beşiktaş tribünüyle karşılaştırırsan yok gibi. Yok şey, gibi bir şey. Olur. Ama bence Fenerbahçe şu anda Beşiktaş'a baya yakın yani Beşiktaş'ın hep aygışığini koyacak ama Fenerbahçe Galatasaray'a bayağı geç evet. bir noktaya gelmiş durumda. İnşallah Galatasaray içinde yani inşallah tabii tırnak için alalım da. Yani öyle bir türbin daha görmek isteriz memlekette diyelim. Adana demirler olacak mesela. Ee, olsun mi? olsun tabii canım. Ee, yani hepsi olsun bir tane. Trabzon'dan farklı çıkışlar olsun diyoruz. Ee, Murat Toklucu bizimleydi açık radyo. 94.9 Libero'da. Evet bu haftalık bu kadar. Ee, haftaya görüşmek üzere. Ferre'de de teşekkür edelim bir tekrar. Görüşürüz. İyi, iyi pazarlar. Görüşürüz.